Antioedip şaşırtıcı bir cümleyle ile başlıyor. En başta telaffuz etmiştik. Tekrar etmiyorum. Bu sefer Antioedip'i nasıl yazdık diye başlıyor. Bu e, ilginç bir e, bakış çünkü iki kişi kitap yazarken yahut makale yazarken nasıl çalışıyor basit bir arasında yatan felsefi yahut düşünceye ait olan şey iki kişinin iki birey olmadığı düşüncesi. Yani burada bir yere bahsettik diye hatırlıyorum. Birey diye bir kavramın sadece çeşitli çizgilerden oluşmuş bir geçici metastabil olan, sabit olmayan bir kesişme anı olduğunu e, söylemiştik. Bir birey yerine bireyleşme veya bireyselleşme, endibilibasyon e, Kavramız Hilbert Simondon'a ait bir kavram. E, fris tarihinin ve Deloze'nin çok e, <gülüyor> yararlandığı bir e, düşünün. Storbon e, profesörlerinden bir tanesi. Bugün çok şiddetli bir şekilde birçok bir alanda geri gelmeye başlayan bir e, düşünür Hilbert Simondon kitapları yeniden basınmaya başlandı. Kitaplarının hiçbir çevresi yok başka bir dille Fransız'dan başka ama e, zannediyorum birkaç sene içinde öbür dillerde e, şiddetli bir şekilde hemen her yerde belki e, görünmeye başlanacak olan bir isim. <gülüyor> Anköy ikimiz yazdı. Ama hemen arkasından diyor ki her birimiz bir çoktuk. Birden bir çok, çokluktuk. Daha doğrusu. Ama şeyin çokluğu değil bu. Negli bir haritin bahsettiği multitud değil. En basit anlamdaki çok oldu. Birden çok oldu. Fransız'ı lüzüyor. Ama her birinin birden çok olarak bir bireyleşme süreci içinde yan yana gelmesi zaten bir sürü insan yapıyor. Bir süre insan yapıyor çünkü aynı zamanda demin e, söyleşir ve aktarmış olduğum gibi bunlar Sadece iki tane fensif baktaylı ve jilloloz değil. Her birinin arkasında bir sürü filozof, sosyoloj vesaire, Dil şu bu. Onların ağzının içinden çıkmakta, onların fikirleri. Biraz Ufuko'nun Söylemi Düzeni kitabının başında Collège de France'da yapmış olduğu konuşmaya benziyor. İsterdim ki hatırlarsanız o küçük şeyde. İsterdim ki Şu anda yapmış olduğum konuşmada Söylediğim kelimeler, cümleler, sözcüler Sırtından gelen öbür Sesler tarafından Öyle bir, Ona benzer bir, metafor, metafor benzer bir şey söylüyor ee, Yani Birey denilen kimsenin Sarf ettiği dilin bir bireye ait olmayacağını e, Anlatan, söyleyen Bir çokluk Olduğunu söyleyen çok fazla insan olduğunu söyleyen, bireyin, bir bireyin içinde çok fazla insan olduğunu söyleyen bir bireyleşme anlayışı. Birazcık şeye benziyor. İsterseniz bir imaje e, şeklinde düşünürsek, Moğol resimlerine benziyor. Göçebe, Moğol resimlerine benziyor. Şöyle ki, mesela bir fil resminin içinde Bir sürü hayvan var, hani bugün asmalamasına satılan balonlar var ya, balonların içinde balonlar var. Moğol resmi onun gibi bir şey. Bir resmin içinde bir hayvan var <gülüyor> ya. Onlarca hayvan daha var. Yani çokluk, birden çokluk, hepimizin içindeki o bir sürü insan, kelime, düşünce, kültür vs. Yani burada hemen parantezle belki Gabriel Tar'da dün hatırlatma yapmak mümkün. Onun çünkü dün sosyolojiye karşı geliştirmiş olduğu bir olağanüstü üstü. Söyleyebileceğim ama toplum ve birey arasındaki ilişki üzerine e, e, onunla söylediği şeye, benzer bir şey söylemek istiyorum. Toplumun içinde bireyler yok. Sosyolojinin bize öğretmiş olduğu gibi yahut bize öğretmiş olduğu gibi. Ama bir birey içinde toplumlar var. Bu ne anlama geliyor? şu anlama geliyor ki yaşadığı veya yaşamadığı duyduğu veya duymadığı potansiyel veya var olan her türlü toplumsal bir direğin içinde bir topluma ait değil bir birey toplumlar bir bireydekisi şu olarak Benim, o anlamda ne bir kültür müsaitkılar ne bir kimlik siyasetleri mümkün olur. Yani bir kimse bir dile bir dine bir kültüre ve bir kimliğe ister milli ister cinsiyet isterse etnik olsun ait olamaz. Bu doğaya aykırı bir şey. Gabriel Tardın bu bakışı, Jim Belushi'un onun birleşme fikriyle kesiştirdi. Öğretmen Kartal'ın burada bahsetmiş olduğu, bu kitabı iki kişi yazdı, ama hepimiz birden çoktuk ve zaten hep beraber çok insan ediyoruz, çok bir şey ediyoruz. Bir dünya oluşturuyoruz. Frantası'nın e, tepkisi görürsem burada Safruci Dejermi Güldürme Birçok dünya oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bize yakın veya uzak olan her şeye yaklaştık. Demin kendilerine yakın olanlardan bahsettiler. Bölyos'un yap, yapmış olduğu konuşmada Menciore'yi, e, Elbon ve Dekan'ın yapmış olduğu söyleşide ama demek ki sadece orada söylemiş olduğu gibi güvendikleri ve yakalıştıkları değil aynı zamanda uzak hissettikleri de bunların ağızlarından çıkan, kalemlerinden çıkan e, kimselerden buluşmakta. Çünkü tabi burada e, kök sapı Kabram sallaştırırlarken, kimi zaman da kendilerini düşüncesi içinde olmayan diğer bilimcileri veya psikanalistleri vesaire de e, anlattılar. Dolayısıyla kendilerinin yakın ve uzak olan herkesi burada e, kullanıyorlar. Bu güzel bir şey çünkü kitap yazma, bu kullanma eyleme. Klavus. Kitap yazma bir düşünceyi iletme, bir ideoloji savunma ya da başka bir ideoloji yerden yere bakılmak <gülüyor> değil. Bir alet gibi birçok yandaş ve karşıt görüşü kullanmak gerek. İlginç çünkü genelde dünyanın birçok yerinde olduğu bir her yerde yani Fransa'da veya Türkiye'de veya Amerika'da ki kitap yazma düşüncesi bilimsel bir kitap yani. üniversiteler üniversite içinde burada var ya citation endeksli dergilerde çıkan makaleler yani ve diğer düşünürlerini okuyup oradan bir yeni kitap çıkarmak, yeni test çıkarmak tam çok bunları kullanmak demek. Çünkü zannediyorum üniversiteler eee ve yayın elde bir matalya bir kitap çıkacağın zaman bu kıyaslama yani bir neoliberal ekonominin bir parçası olan ne işe yarayacak öbürlerine göre ne kadar daha iyi bir kitap olacak bir <gülüyor> üniversite bunu e, öngörüyor yani her yeri sırf Türkiye'nin için değil düşünce Düşünmek. Hayda gelin o daha düşünmediğimizi, daha düşünmeye başlamadığımızı bilmesi yani. O bir kullanma. kendimizi tanımaz bulabilirdik. Ama isimlerimizi niye sakladık? Kitapta Jib de, de yazıyor. Tabi teslimde şizofreni 1000 milyar, 1000 1980. Çünkü eğer her bir insan birden çoksa bütün potansiyelleri, kültürleri, toplumları taşıyorsa o zaman niye adlarını kullanılmıyor? Ali, Ahmet, Nahmet, Gölü, Öztürk, Abdalik. Çünkü kitabın başka bir bölümün adlarından bir tanesi. Fark edilmezlik kavramı, yani, e, kendini göstermeme hali, fark edilmeme hali, algılanmama hali, algılanamayan, fark edilemeyen kılmak için <gülüyor> bu, e, adları kullanmak misati kullanmak, gösteri kullanmak vesaire. Bunu yapabilirdik. Kendimizi algılamaz, Oklardık ama asıl ilginç olan şey çünkü onların değil bizi <gülüyor> eyleme doğru süren bunu hissettiren ve düşündüren şeyi bulmak üzere biz kendi kullanıyoruz. Sadece bir alışkanlık alışkanlıktan kullanıyoruz. Aynı zamanda diyor Herkesin bir varsa biz de herkes gibi bir ayrılık ayrı yapalım ki ismimizi değiştirelim. Radyoda spikerler maçağını hatırlarken tasvir ederler de değil mi? Televizyonda bu alışkanlığı devam ettirirler. Topa aldı gidiyor diyor, herkes gibi bu topa aldı gittiğinde yani. Herkes diyor. Ve tam da bu anlamda adınızı kullanıyoruz ama ben demek için değil bu adı kullanıyoruz. Bunun hiçbir önemi yok çünkü biz zaten kendimiziz. Yani isterse Ali olsun isterse adı Müstihar bir isim olsun Teyreuz olsun veyahut Dupont olsun Ne fark edecek ki zaten Tekillik işte aslında bu Tekil olma bu Tekil İçer gibi bir güneşe değil. Herkes tekil ee, yani şahsa bireycilik tekil şahsa. tekil şahsa. Tekil şahsa bir birey muamelesi. Halbuki tekil olan o konuşuyor. O dediğimiz zaman O konuşuyor. Kim konuşuyor? O konuşuyor. Onun çok büyük bir kolektifliği var. Zaman mı? Hı? Zaman Evet. Yani o o olabilir, o olabilir, o olabilir. Ya, o olabilir. O konuşuyor. Ben konuşuyorum da öyle bir şey. Ben Ben kim? bir tür felsefenin yahut siyaset veya sosyolojinin özne diye dekartçı, karteziyen düşüncenin ortaya atmış olduğu bilinçli olan özne gibi düşünürsek zaten bu düşüncenin dışındayız. Ben tekillik olduğu zaman ne çoğu ne tiker. Çoğu değil çünkü o bir o. Ama bir olan deletik bir ve ikiden üç vesaire, birinci bir, ikinci bir matematikte olduğu gibi bir bütünleş, deletik bütünleşme ve aşma değil. Hikayede var bu, evet bir özelliği olan bir şey ve evet, tek ama teki yani singular ya sen yüzyı olan birçok kimseyi içinde taşıyan bir şanssızlaştırma o zaman da zaten kendimizi hizmetler şey bu aslında Ama aynı zamanda o kendileri de değiller. Çünkü kendilik yani herkesi kullandığı anlamda düşünürsün, kendilik bana ait bir şey. Ama ben kendimim dediğim zaman e, şu tarihte doyurdum, şu tarihte yaşadığım, şunları yaptım vesaire vesaire düşünürsek kronolojik tarihlerin ve olayların kesiştiği yerde bir insan nedir? diye baktığımız zaman olayları beraber yaşadığımız anlar var. Kesiştme, kesişme anlarımız. Kolektif anlar. yani bir futbol maçında gol atıldığında veya gol yendiğindeki büyük. o büyük kesişme olay. Olay insanları yatay bir şekilde kesebilecek olan bir şey. Başıma gelen bir şey değil. Benim başıma geldiğim herkesin başına gelmiş orada bu. Yahut 11 Eylül'deki İkiz Kuleleri'nin çüküşü televizyonda nakler verildiğinde, Lahurt Irak, Birinci Irak Savaşı'nda ilk defa naklen televizyonda bombalamanın verildiği anlar. Buna sosyoloji genelde kolektif hafızı demeyi tercih ediyor. Bunun hafıza ve araresi yok. Bunlar anları. Bütün dilleri ve <gülüyor> kültürleri kesen bir yani yatay bir şekilde kesen birleştiren bir şey. Yani bir devrim gibi. Ya 68'deki çeşitli grupların bir yürüyüş sırasındaki kesişimleri gibi. Yani bu Arap öznerliği işte bugün. Değil mi? Ee, Tunus, Mısır, Olaylar insanları kesiyor oradan? İnsanlar birey olarak olay içinde değiller, onlar kesin Olayları algılama, hissetme vesaire görme başka bir bireyleşme fikri çıkıyor oraya. tekilleşme ya ve bu şeye çok benziyor <gülüyor> Dönöz'ün çok sevdiği stoacı <gülüyor> felsefe ve de ona yakın Amerikan <gülüyor> yasalarında diyaloklardaki bir bölüm İngiliz-Amerikan Edebiyatı'nın üstünlüğü üzerine. Çünkü şimdi dekadade bu çok sepa ama en büyük en çok yahutta en de en çok kullanılan kelime çizgi kaçış çizgi dedi çizgiler bir bireyin oluşması, oluştaki çizgiler, kesişmeler Bütün bunlar bir bireyin, bireyleşme sürecindeki, tekileşme sürecindeki rastlaştığı olaylarla kolektif bir an çilebilmesi Bu hafısa değil sosyal gerçek yok çünkü hafıza psikanalizin o anıya ait bilinçdışı kavramıdır. Sosyoloji 20. yüzyılın başında Maurice Halbwachs'ın kolektif hafıza diye adlandırdığı aslında Jung'un kolektif bilinçdışı dediği bebelleri yahut e, hayvanlara doğru giden aslandan geliyor kurt'tan geliyor büyük kurtlar ne diyor kurt'tan geliyorum ergenekon. Hayvan geliyor. Bu geçmişe yönelik şey ki yeni günkü olağanüstü mitolojik ama 20. yüzyıl sosyolojisinin kolektif hafıza diye adlandırdığı şey Freud'un bilinç dışı kavramından çok uzak değil geçmişe doğru bakıp hatırlamaya çalışmak. Yani ki burada bahsettiğimiz olaylarda hafızayla ilgili bir şey yok hatta hafıza komik bir kelime bile kalabilir burada. Çünkü burada Antiyodip'te psikolojizle ilgili konuşurken hatırlayacaksınız belleyin blok halinde güncelleştiğinden bahsetmiştik. Yani bellek hafıza Çocukken nasıldım deyil, annemle ne yapıyordum, aşık mıydım anneme deyil, yahut da bahsetmiş olduğu Madeleine deyil, yahut Combray'daki kilisenin çanı deyil, hatırlamadıydı blok halinde geçmişin şimdiki zamana gelmesi. Yani belki çağrıştırma gibi olabilir. Belki diyorum çünkü buna ben emin değilim. Ama blok halinde gelen şey şu ana ait bir şey, ben duyduğum anda, algıladığım anda laygıcı bir şekilde söylersek küçük algılama biçimin içinde olmakta olanı hissederek algılamamak için. Ama çizginin oluşturduğu çizgilerden bir kaçış çizgisi oluşturmak aslında yaratıyla alakalı bir şey yani o anda ortak bir şekilde şiddeki zamanda bizi kesen olay bizim şu anda kesen bir olay akım gibi elektrik akım gibi hepimizin algılarının içindeki olay Bizi titükleyen, düşünmeye iten aynı zamanda şey, bir genetik yüzünden düşünülüyor, bir bağlamda düşünülüyor. Ama olay dediğimiz şey 1789 yılında Fransızlar olmuş değil. Şu anda bir olay yaşamaktayız. Bir şey konuşuyoruz ve bir şey geçiyor. Bazı geçiyor, bazı şeyler bir şeyler geçiyor. Whitehead diye Alfred Whitehead 19. yüzyıl sonunda bir bilim adamı olay felsefesi üzerinde, gözün sıkıntıla üzerinde durmuş olduğu olay felsefesi üzerinde düşünceli. Öyle söylüyor. Tanrı bile biraz sonra olacak olan bir şekilde haberler Bu da görecek. Büyük piramit bile bir olaydır. Mısır. Ama Mısırlı kölelerin için inşa ettiği o tarihteki olan olay değil. Rüzgarın Estiği andaki Oradan Kopan küçük kum tanesi Olay Ağlatmak istediği insan Böyle bir şey mi? Onu tutabilir, ben bunu bu tür bir şey mi? İnsan dediği şey Böyle bir şey mi? Tam olarak iyi çünkü e, Burda ki tarihte ben şunu anlıyorum Bir küre var O kürenin içinde Evet boyutlar var e, Koordinatlar var Ama Kürenin Eğer içindeyse bütün bunlar Bütün bunlar çıkmıyorsa Gerçi işçilik vermiştim Bu daha izafileşiyor evet. ya yani, Neyin içinde neyin dışında Uzay ölçü içinde yukarısını aşağısını yani insan gibi bir şey biraz böyle bir şey bulunca ben bilmiyorum ya, bir şey biraz resim çizerken böyle şey belki konturları olmayan bir görenebilir kenarları olmayan çünkü şimdi bu kesişmenin en büyük olmazsa olmaz bir özelliği herkesin sünger gibi açık olması yani kimlik gibi kapalı değil, sünger gibi delikli olması. Yani şu delinin üzerindeki deliklerin hep açık olması nefes almaya yarar bir şekilde. Havayı alan, havayı alırken de bütün bu diğer nefesleri buraya teneffüs eden bir içirgenlik ilişkisi. Bu bir yöntemli kavramlaştırma işte. bak, insan nedeni resul olduğun zaman hem çoğu uzay, makro uzay gibi bir, bir... Yine bu küresel, küresel, bir <gülüyor> şey var. Ben biraz o tür bir yakınlaştırmak için de yapıyorum. Değil. Yani e, Sufi gelemeyi ne diyoruz, birleştirmek için de bir, bir, Birleştirmek değil, kesin öyle bir şey değil mi? Öyle yani, <gülüyor> bir şey değil mi? Şimdi birincisi de böyle insan tanımadığı bir şey yok. Tanrım değil de yani tasvir belki... Tasvir de yok. Yani burada bir felsefi yaklaşımdan bahsediyoruz birey kavramı üzerinde düşünüyoruz. Ve o birey kavramını açmaya çalışıyoruz. Ama o birey kavramı e, insan nedir sorusunun karşılığı değil. Yani belki dinlerde Tanrı nedir? insan nedir? gibi bir soru olabilir ama e, soru sorulamaz. Mı? Yani, yeni, çok, yani e, süp, süp, köp, ilah, ilahiyatın içinde bunlar bilme imkânlarını taşıyan şeyler belki ama e, felsefe yani başından beri, Greklerden beri biraz tanı tanımaz bir şey. Ate, yani ateist bir problem ortaya koyduğun için. Yani inançta olsun olmasını fark etmiyor. Onun için filozof dinlenen insan tam da Sofu, sofi veyahut da bilge dostu sadece filos dostu, sofos Sofu Sofu dostu ama sofu demek değil yani din adamı değil mi? Onun için eski Greklerden beri bütün inançlı ve inançsız filozofların sufulara nazaran bir Ateistliği var. Sorgulayan bir narşili mesela. Cevap'ta inanmıyorum mesela. Devor'un gösteri kavramı olay kavramı arasında bir benzerlik yok. Yok hiç mi? yok. yok. Yani, e, Devor'un bahsettiği gösteri tam da büyük olaydı. Yani 68'in en büyük olayını yapanlar, stilasyonistlerdir. Yani barikatları oluşturan, taşları polise atan, arabaları yakan olay arıyorlar. <gülüyor> Burada olay dediğimiz şey, bir konuşma anı yapıyorduk, piramitten uçan bir toz. Büyük olay. Gösteri çalar. Görünmeyen şey. Onun için küçük algılamam dedim. Yani, Live küçük ağlamam. Evet. Temellerden <gülüyor> <gülüyor> e e e bir tanesi bu meselesi. Yani içinde olduğunuz şey aslında nokta değiliz. Ee, yok herhalde. Bu da kesin meselesi. küçük algılamanın büyük olaylarla alakası yok. Tam bu civıcısını bir şey. Ya eee olacak olan bir ezana önceden bir ortak bir şey. Hiç baba. Yani İlerden bahsettik ama kaçış çizgisi örneği en çok bu Amerikan edebiyatında, İngiliz, yani Anglo-Saxon edebiyatında ee, onların bulduğu bir şartta oradan e, yola çıkıyorlar. Yani buradan yola çıkıyor. Onun içinde Fransız edebiyatında olan üstü bir şey var. Ters bakış. Tarihi Pardon, Yani kiminle derken daha çok da bir iki yani şiir, da, yoksa yani işte çok hayranlar. Kerva Bruce uh, Ginsberg uh, Malcolm Lowry uh, Miller Virginia Woolf besides Yavuk merdiğim. Onun için kaçış çizgisini bu e, Antüürk'teki kapitalizm için kullandıkları yersiz yurtsuzlaşma de-territorializasyon çok da kavramıyla izah etmekte. Börezo'yu baktıkları tam da Fransız edebiyatını baktıkları zaman, baktıkları zaman hep bu aile, kilise, işçi sınıfı gibi sürekli bir yani annesi, batay diyor bir yerde, annesinden kurtulamadı. Batay hani, e, üstü beraber e, olağanüstü sapkın e, bir tabii yazıyor annem diye ama e, anne e, ödikten yani, çıkış ödürüyor böl orada ve bu bakımdan da kaçış demek, kaçmak demek ne demek diye soruldu ama şöyle söylüyorum, başta çizgi çizmektir. Bu aynı şeyi e, Karbon kopya ve Rita üzerindeki farkı düşündükleri zamanda Fernand mi diye bir otist, otistik çocuklarla çalışan Fransana gireyinde bir e, terapistin yöntemine yaslanarak çizmek düşünüyorlar çünkü çocuğun çizmiş olduğu kendine ait yok. Karınca'nın toprağın üzerindeki çizdiği kendine ait yok. Amerika'nın devleti biraz ona Botanik, bitnik, botanik. Kaçmak demek, çizgi çizmekse eğer Bir başka beğendikleri edebiyatçı Lawrence, hatta ikisini de beğendim. İki şimdi de Biri hain olarak bu Lambrist'in <gülüyor> Örneğin işte Lady Chatterley'in yazarı olarak Başka Oluşumlara, e, edebiyatı düşünen kitablar bir tanesi ve onundan alıntı yapıyorlar Edebiyat yapmak nedir Lavras'a göre? Gitmek, kaçıp kurtulmaktır Edebiyat demek ki ben, ego, annem, gençliğim değil anı yazmak değil bugün besler kitaplarda olduğu gibi yola çıkmak kaçmak yola mı? Yani Kerouac'ın yolda olduğu gibi. Yahut da beyaz balinanın peşinden giden Kaptan Ahab Melville'in büyük delir yolu. beyaz balinayı sakatlayan beyaz belgiden onun bir Ama bu kaçmak kaçmak bir şey değil Ya Herkes kaçarak ne olacak fark etmez. Ama kaçıp gitmeyi düşündüğünüz zaman gizemci bir şeyin içindesiniz. İster var. İzlilik, gizem. İstanantikarlık eylemi içindesiniz. Yahuk da çok aşağılık bir şey yaptınız, ondan kaçıyorsunuz. Hepsi olabilir. Onun için e, aşağılık olmak, tanantikar <gülüyor> olmak yahuk da bir büyücü gibi gizli ve gizemci olmak kaçış çizgisinin bir derece göre ortak e, oluşları evet yani düşünmek için kaçıyorsun aşağılık bir şey yapmak için kaçıyorsun yani bugünün Amerikan anayasındaki. Evet, evet. Her türlü aşağılık bir şey olabilir. İhanet, hainlik, adam öldürme, tecavüz vesaire. Açık bir ismi var mı? Bunu gibi ben <gülüyor> <O>, namus duyduğu ve sus. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kaçmak diyor, elevi terk etmek demek değil. Yani e, siyasi bir vaziyet içindesiniz ve bileceksiniz polisin karşısında daya yiyeceksiniz. Terk etmektense başka yollara gidip arayın nasıl polisten kaçacaksınız veya polis devriğinden nasıl kurtulacaksınız. Nuröz Bey'in A B C konuşmalarından bir tanesinde spor S S, S gibi spor, eski bir spor ee, şeyde, Maddesi de diyor ki Her türlü sporu yaptım bir başta Boks da yaptım Burası çok e e böyle kuvvetli bir güçlü biri değil Canımı acıttıklara bakıp hemen kaçtım Başka değil Yere doğru Yani eğlenden kaçmak değil ama hayal kurmak yani kaçayım da e, bir yerde gidip ağacın altında yatayım hama yeme düşsün diye e, bilimsel e, buluş yapacağım diye o kaçıştır. Yani kaçış demek çizgi çizmek demek kendi çizgini çiziyorsun yani yaratı başlangıcı. Sanatsal, düşünsel, felsefi, sosyolojik vesaire fark etmez. E, efendim, şey diyecektim yani kaçarken bir yere sığırmıyor yani aslında kendi yön önceden planladığı bir yönü e, seçmiyor yani böyle bir yön yok, bir yönü yok. yönsüzlük aslında yani yani biraz da buradan Gregori e, Betis'inden bahsederken dedim yayla nedir diye dedi ki bir nihai bir nokta var bir de odaklanma var yani Yayla, titreşim ee, ve yeğenlik üzerinden oluşan bir şey. Çünkü örnek verdiniz ya, mesela karıncanın aslında oluşturduğu yok, çizgi. <gülüyor> orada biraz bir yön var, yani gibi. Ama orada yön yok, tam tersini e, köksap örneği olarak karıncayı e, Nürnüz Mugatari'ye veriyor. Ben enteresan bir duran şey bir karınca sürüsünün kopup başka bir ne oluyor diye başka yani bir tür segmentarite bir parçalanma oluştu. Yani şu kuşları belki onların Beşiktaş'ta ve taksimdeki bugün son üç aydır yaptıkları büyük show, e, bak zaman e, böyle uçuyorlar ve ne oluyor bir kısım hop öbür tarafa gidiyor, sonra tekrar gidiyor yolunu buluyor, sonra hop başka bir tarafa gidiyor. Yani e, hani bir tür imaj diye kullanırsak karınca veya kuş, e, işte bu parçılamlar, köksaplar, kaçışlar e, onunla alakalı bir şey. Karınca örneği de öyle bir hikaye. yani. Ya yapmak ekmeksiz, fiilsiz düşmek gibi bir şey. Düşemiyor. Fi, yani. Fiilsiz diye fiil de. Fiil de. Fiiller mi? Master fiiller. Ben yürüyorum değil yür yürümek. Ben yiyorum değil yemek. Bunu yapan mı? Bunu yapan. Master filmlere gelirsek e, başka yani bir, bir şeyle girdik biz, değil Hani sizin sorunuz olduğu hiç için söyledim. Yok be, açılmamışsın lan. Değil Hı -hı. Yani ben yiyorum. Bizdeki karşıtı biraz böyle ya. Dönme, Hı -hı. Düşmek. Bazı düşmekle alakası yok. Düşmekle. Düşmek... O da yeri giderken düşmekle bir şeyin içine düşmüyor. Hayır, çizginde düşmekle alakası yok. Ne bir şeyin içine düşüyor, ne bir şeyin içinden çıkıyor. Fiil mi? Yani benim yaptığı yapım şeyi, yapmanın ve benim olmadı bir şeyi. Yani yapmanın, yapmanın yemenin, içmenin, kaçmanın. Buna kaçman Kaçmak üzerinden. Kaçmak bildiğiniz şey, benim yaptığım bir şey. Hayır. İşte neden yaşıyor? Benim yaptığım bir şey değil yapılan bir şey. Yani demek istediğimiz o eee teklif çağrısı. <gülüyor> <gülüyor> Biten bir şey değil yani. Oh, Yaptım ya. bitirti değil. Yani önenim de vermiştik hani. E, George Jackson'ın Kara Panterlerin eee absürt liderlerinden bir tanesi. Diyordu ki, buradan kaçma olanan bulabilir ama bütün kaçışım boyunca kaçacağım ve kendime bir geri vereceğim. Savaşma halinde, bir parçası kaçmak. Yani hayal kurmak için kaçmak değil, ee, ne bileyim dayak yemek için de kaçmak değil ama dayak yiyeceği anda deliktik o karşılık yerine başka yollara bak. Yani mücadelede mağlup olmamak üzere de bunu birkaç baktıkları diye söyleyebiliriz belki. Yahut evet. evet, bir ışık yine alıntı. Ama bu çok tabii tabi e, siyasi olarak anlamlı bir şey e, aynı zamanda o yıllar için yani kurşunlu yıllar için. Eski silahların çürüdüğünü söylüyorum, yenilerini yapın ve doğru akçıya, doğru hedefliye, nereye bulacağınızı? Çünkü kaçmak, çizgi çizmektir, çizgi çizmek ise haritalardır, bir tür kartografya çıkıyor karşımıza, yani aslında Perspektifli resmi Osmanlı düşünürsek Perspektifli resmin Osmanlı devamı için topografi yapan askerler lazım. Yani minyatür dünyasında, dünyasından e, hat dünyasından perspektife geçmek için. Coğrafi alandaki, topografyadaki e, şeyler, tepeler, dinlendiler, çukurlar, kayalar, topografyanın haritanı yani çizilmesi lazımdı ve resim perspektif olarak yapmadığımız her bu harita ve çizgi binbinden de topografya gelen bir şey. Ama Buradaki harita. Diagramatik olan bir halde. Diagramla işte Şemayla yani değil, bir diagramla işler şey. Yani demiş siz e, kimler diye bir hedefli sormuştunuz. Burada teker teker sıralıyorlar. Thomas Hardy, Melvin, Stevenson, Virginia Woolf, Thomas Woolf, Lawrence, Fitzgerald, Miller, Kerouac vesaire. Şimdi bu kaçışı bir kenara bırakıp buradaki e, çokluk çokluk geçiriyorum çünkü başka bir şey bulamıyorum bu şekilde. Hı? Multiplisite, yani multiplisite Kesret. Hı? Kesret mi deniyor? Kesret. Ne demek kesret? Ben Hı. bilmiyorum kesret. Çokluk <gülüyor> yetişeceği istiyor Vahfet'in karşılığı değil mi? Vahfet'in karşılığı değil mi? Ama o değil, ama hizmet değil, Çünkü değil. Evet. bu. Çünkü Tekin değil. Kas neye gel? Kesme. İşte bu, burada söylemiş olduğumuz çokluk vahdet ve efendim e, kesretin olmadığı bir çokluk. Çünkü bu ikili beraberli bir ve çok değil yani. Çokluk. E, kesret belki çok artık var. Yani şimdi de çok zor yani e, felsefi kavramlarla ilahiyat çık kavramları eee mümkün belki ama eee üzerinde <gülüyor> olduğunu kıyaslamak lazım. Ama şimdi hadir keder birse kesret de çoksa metafezikteki bir ve çok yani Frots'un söyleceği "l'un et le kesret, çok olan, vahdet tek olan. Ama bu Wax'un eee kavramı çoklaştırma değil çokluk için. çoklaştırma değil belki uyduruyorum da şu anda. tam onu söyleyeyim. Kesrin çoklaştırma çokluk çok değil yani çokluk. Ama sizin söylediğiniz kavram birin karşıtıysa evet o değil. İşte madde aslında birleme demek. Birliği de birleme. Yani kavramlaştı. Birleme değil mi? Yani, Türkçe eşitirirken kelimenin kendi devası var mı? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Yani tek demek değil mi var? Yani, Bu atletin tek vücud olmak Tek, ya, tek eşitirme, <gülüyor> bir... bir, bir tek tek, de, tek de. bir kımar Tek bir tek Bir Bunun karşılığı tektir benim için Yani başka bir Türkçe'si da olup bir şey bir, Yani farklı bir şey sayısal anlamda ifade ettiği şeyle oradaki bir çok başka bir şey. yani hayat veren hayat bir şey olduğu için aslında Bu anlamda zihinselen anlayan işaret bir şey, biraz ee, anlamadım bunu hiç <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ee, tek ve çok olmayan çoklaştırma değil. Multiple <gülüyor> late. Eee, ne çevirinden çok çok zor tabii. Eee şeyin mi kavramı bu? Personizmin kavramı? Eee Göröz eee ilk çalışmalarından bir tanesi olan Personizm Türkiye'yi şekillendirdi. Yani ee, personizmdeki kullandığı şey nasıl çevirdiler Şu anda hatırlamıyorum. Not ee, lazım. Ee, yani mesela iki ayrı, mesela ahlak ve din diyelim, dinin ve ahlakın iki kaynağı diye Berkson'un kitabı karşı karşıya gibi duran iki tane ayrı kelimeyi kendi içindeki çoğullaşması üzerine düşündüğü için Berkson, bu multipisite kavramı yani din, tekti, ahlak tekti, ahlakla din diye bir bakış var yani. Ee, 20. yüzyılın başındayız, değil mi? Ee, öyle olsa gerek. Şu anda kitabın tam tarihinde kullanıyorum ama ya 19'un sonu ya 20'in başı. Kendi içindeki dinin ve din kavramının ve e ahlak kavramının kendi içindeki o çoğalma halini göstermek üzere Bertrand'ın múltiplisite kavramını kullanıyor. Ee, buradaki e, çoğullaşma da, çoklaşma da aslında o e, anlamda çoğalma. Şimdi kitabın içindeyiz yine. Ama bu kitabın içindeyiz, okuduğumuz her şeyi biz Aynı zamanda felsefi bir düşünme biçimi diye de okuyabiliriz. yani bahsettiğim, bu kitabı kişi yazdık, hepimiz bir çokluğuz, çok kişiyiz. Vattari, evet. sürü kavramını da kullanıyordu. Hepimiz bir sürüyüz. Fare sürüsü. Burada e, ilk yapımı bir İngiliz filmi olan, sonradan bir Amerikan film olacak olan Villar ve Fareleri evet, görmüşsünüzdür. Fare sözünün karınca sözü gibi bir çökser kavuşturması. Biri öbürün üzerinden geçiyor, bundan geçiyor, oraya kayıyor, dağılıyorlar. Vide bir kitap demek demin e, onun kullanma kılavuz gibi odun aktif olduğundan bahsettik. Nasıl ki yaylanın ne bir geleceği var, e, ne de demiştik bir geleciği var ne de bir toplamak odak noktası. Toplama noktası. Bu kitabın da ne bir objesi, ne bir var. Bu objeyi de olduğu gibi kullanıyorum, Türkçe kullanmadım çünkü obje nesne, süje ise hem özneye ait diye ben'e ait bir şey, hem de konu anlamına geliyor. Kitabın konusu benim öznem. Özilen Demin söylemiş oldum gibi Ben kendi hikayemi bu kitaptan anlatacağım Eman <gülüyor> komşu değil bir kitap olamayız Var yani ya başından Başımdan birçok şey geçmiş insan diyor ki benim hayatım bir kitap <gülüyor> Konu Kağıt <ve> gözle <gülüyor> Bir kitap değil Bir kitap Başka bir şey Onun için de Kitabın içinde ancak şunlar olabiliyor. Şekillenmeye başlayan, eğlendirici olan bir takım malzemeler. Fazla informik olabilir, felsefemik olsa. Tarihler gibi tarihlerden bahsediyor. Ve farklı hızlar, biraz Windows'dan gelen bir şeylerde hızlanma ve hızlanma ve ağırlaşma anlıyorum. Ama burada bir kez bahsediyorlar. çeşitli hızlarda yazıyorlar. Kimisi daha hızlı yazıyor, kimisi daha yavaş yazıyor. Diyorum ki özellikle öz, bu atlarin hızına mümkün değil. Buna işte yazıyor, yazıyor, yazıyor, yolluyor ve hiçbir şey anlamıyor öz atçı bu atların kantilerinden çünkü bu takım cünnesiyle omiya agramatikal özdesiz. cümleler, önermeler. Önermeler lazım, cümlele değil, önermeler. O hızdaki düşünmeye diyor ki ben sonra alışmaya başlıyordum. Gidiyoruz. Daha klasik bir okuldan Sorgon'da okumuş, Erbengascon'a gitmiş, ekol Normale'e gitmiş, Lyon'da ders vermiş, sonra da Merset'e Vense'ne geldiğinde bütün deliryum başlıyor. Meguarttay'la tanışmaları arttık 69. Vense'de gürolduğu ilk. Bir ikilik, bir aşk baştan başlıyor orada. Ve bütün bir, e, işte 72'den 91'e 90'e Meguarttay öldüğünde öyle bir kitap dizisi çıkıyor. Bir düşünce dizisi. 11. Hmm. yüzyılın hmm. sonunun damgasını bir hmm. hmm. kitap dizisi. Sen. Ve değişik hızları o işte. bir hızlı biri daha yakış. Antio gibi yazarken, onu yayınladılar söylemiştim size. Eskiz gibi yazılar var. Ve baktaylı yazı biçimi, Diyoruz ki çok şey yani, biraz e, kavramlar zor gelebilir ama Sentaksı kırmak, söz zimni kırmak, dili içinden mayınlamak, ana dilinden bir yabancı gibi konuşmak <gülüyor> vs. gibi. Bütün bu e, çizgi büyük ihtimalle e, Gautai'den gelen bir şey. Ben, Anci Ödüt dışında hayvanlar hey, şeyi seviyor tek şeyden çıkan Anci Ödüt'ü pek mi zimni? Bilmiyorum sizi. Yani, ante ödük dışında yayın olan ek yayınlar şey var mı aslında o da var mı? Tamam. Biri söyleyelim bana oradan. Çünkü bu şeysler beraber duyamıyorum. Ante ödük dışında senior text'ten? Evet, herhangi bir ante ödük diye ilgili bir yayın çıktı. Ante ödük pay prosesinde. Yani bahsettiğiniz ekstra yayın o mu? Aa, Alt köyde bin yazıları diye bir şey bu fikirden çıkmıştı ben bilmiyorum. Bende ben Fransız var. Olabilir. Şurada kalır bir şey mi? Evet. Odur herhalde. Oyun. Ne yazık yıklayamadım. Evet o olması gerekir. Yeni yayınlandı yalnız Fransızlar. Yani birkaç sene evvel. İngilizcesi <gülüyor> oldu. Maurice Nadeau mu yayınlayalım? Yani bu de değişik kızlar, tarihler ve kimi zaman eğlendirici olan bir malzemeden oluşan bir şey. Halbuki bütün bu saymış olduğumuz şeyler yerine bir kitabı, bir konuya indirgersek bütün bir dışsal, yani kitabın dışındaki bütün ilişkiler bunun dışında kalacak. Yani bir konunun içine girdiğiniz zaman o konunun içinde kalıyorsunuz. Halbuki dağılmak imkanı ortadan kalkıyor. şey dağılmak. Dışarı çıkmak devamlı. Yani bazı insanlar için dağınık konuşur. Mesela bunun en güzel renklerinden bir tanesi bu Rus Baker'de. Rus bak konuşmaya başlayınca bir konferansta ben kimi kez e, aynı konferansla beraber e, konuşmaya çalıştım. Bir türlü toparlayamamış. Evet. Sonunda zaman bitti diye bunu bir yerde kesiyorlardı. Zaman bitti. Yani o dağılmanın kendisi ilginç, içeri çıkıyorsun. Onun için içeride bir kapalı küre değil de e, kenarları olmayan küre imajı yaratarak etmemiştir. Sürekli bir şekilde dışarısıyla ilişkiye olmak. Konu halükörü bir şey değil, odaklanmaksın <gülüyor> da. Üniversitelerde yine kimse tez yazdığı zaman bir öğrenci, aman odaklan, dağılma. Bunu tam tersi Wenzel profesör diyor ki daha <gülüyor> Tabii ki Bu dışarısıyla girilen Bu ilişkide Tıpkı Jeolojide olduğu gibi katmanlar da var Değişik Coğrafya Coğrafi tarihlerde, evet. ee, ortaya orke bir kavram, jeo şey filozofi, katmanlar hem tarihi hem coğrafi zamana göre yani katman katman. Mesela bir şehrin katmanları var, <gülüyor> zamana göre ve aynı zamanda toprağın tutabilmesine üst göre arkeolojinin yani yaptığı bir şey. Onun için. Jeolojik bir katmanlar seslisi gibi yazılıyor kitap. Onun için yaylalar üstü gelmiş. Ve e, bir yerde galiba e, söylüyorlar, yani bu kitabı bir roman gibi okumak mümkün olmadığı gibi gereği diyor. Bu kitapları yazmak için çok kitap okuduk ama hepsini asla okumadık. Dönüz'ün okumaya kalkarsanız, tıfakların Yerçekse ee, var. Döntem kalmaz. Ama kullanma kılavuzu gibi bir kılavuzu kullanmak. Benim işimde buradan bu yer. Yani Foucault ayrı tutsu diyordu hatırlarsınız? Tabi bütün bu coğrafyada olduğu gibi ki bunu hemen e, vurgulayayım Dönüz'ün tarihe karşı bir alerjisi var. Sık sık uyguluyor, tarih felsefesini seviyor. tarih konusu çok ilginç bir şey değil. Yani o büyük olaylar. Ama burada, e, Freud'un 1914 bölüm başlığı olarak konmuş poziyette. Gönderme olmaktan çok belki hani, belki e, küçük bir nükte, nükte, umumiyetin diyebiliriz. Onun gibi, nekil parçalar var, oradan burdan alınmış parçalar, katmanlar var, <gülüyor> yurtlar var ve bunların eklemlendiği çizgiler ve kaçış çizgiler. Kitap bunlardan oluşmakta. Onun için de kaçış çizgilerinin ifade etmiş olduğu katmansızlaşma ve yersiz yurtsuzlaşma Yani alıyorsunuz ama bunları katmanlıyorsunuz ama katmanlarını alıyorsunuz ama aynı zamanda onlardan bir eklemlenme çizgisi içinde kaçırıyorsunuz Yani yersiz yurtsuzlaşma çizgi çizmenin Belki diğer ifade farkın içi özür dilerim. E, e, bu yersiz, yurtsuzlaşma ya da hangi e, telefonu olman Durumu doğaya aykırı değil mi sizce? Çünkü önemli bir kan da gösterdi. Kuşlar i̇şte, e, Örneğin bir ağacın değişik katlarını değişik kuşlar e, tutarlar. Hani telefonla dinlemiyor. Deniz e, sonunda bir şeydi. E, Daha ee, ve mesela bir kuş ağaçlık öbürünün kutuna gittiği zaman ağaçta kavga çıkar karnı bir kavga çıkar yani doğada buzarsa insanların nüfus e, değiştirilmesi gibi bir e, şey tezi e, öneştirmek biraz yani yazar olmaz mısınız? Bana kuşlar çok güzel bir örnek çünkü e, kuşlar e, geçiyor kuşlar geçiyor kuşlar e, sıcak yerlere gidiyorlar Mesela ne değilim ee, İstanbul'a gelen kuşlar sonbaharla birlikte karşısında Mısır çıkıyorsa Mısır'a doğru uçuyorlar, gidiyorlar. O Tekrar geliyorlar. Ama bütün göçebilerin yaptığı da bu. Yersiz-cuuksuzlaşma hareketi iki tane ayrı yer arasının gündelme. Doğada iki türlü hareket var herhalde. Yani bir, e, birçok hayvanda olduğu gibi, yani kuşlar bir örnek. Ee, başka göçmenler göçmenlik neler var, ee, balıklar vesaire. Her değiştirme e, zaten bütün hayvanlarda çünkü var çünkü ormanda avlanıyorlar bunlar. Zaten <gülüyor> <Hadi>, bütün hikaye, <gülüyor> yersiz yursuzlaşma ve kaçış çizgilerinin kimi zaman sürekli bir şekilde yeniden, yeniden yerini bulma hareketiyle yer değiştirilmesi. Yani düşünce döneceğiz ve Gattari'de bu tarafta bu var, bu tarafta bu var, üzerinde kurulun bir şey değil. Onun için demin Wattari'nin yazış bir, Wattari bir şekilde bahsedeyim şunu söylemek istiyordum. Wattari'nin kavramsal çerçevesini tam anlamaya başladığınız zaman, psikoanalitik e, schizoanalitik e, kartografia, bu böyle bir kitap, bütün çok kulağın üstü zor, Biri bana sormuştu Türkçe'ye çevirdiğim diye ben daha iyi bir çeytin vermemiştim. O zaman önce Fransızca'ya çevirdim birazdan. Bir <gülüyor> <Demiştim>. ee, <gülüyor> Fransız. Yazı, bir şeyi yerine oturtmaya uğraşırken bir, yani bir diyagram halinde soktuğuna yaklaşırken insanın kafasındaki o silah varoluşu şu, e, alan, e, makinasal filon e, yersiz yurtsuzlaşma çizgisi, yeniden yerini bulunduğu mesela bütün bunları e, bir tür e, diagram içinde söylerken bir yer geliyor, bak bunlar yer değiştirmeye başlıyor. Yani yersiz yurtsuzlaşma çizgisinin içindeki e, makinesel filon e, birdenbire e, yerini yurdunu bulan hale gelmeye başlıyor. Yani sürekli deplasman halinde, sürekli yersiz yurtsuzlaşan ve tekrar yerini yurdunu bulan bir hareketten bahsediyoruz. Onun için de kopya meselesine gelince göreceğiz. Bir tarafta kopya karbon kağıdı. Yani devletçi e, imitasyon üzerine kurulu bir e, düşünce. Öbür tarafta da işte e, <gülüyor> kartografya yani e, kalp kart ve kart konstrası. E, i̇kisinin hareketi burada e, yani ağaçvari bir merkezi kökü olan e, bir Kopya karbon ile e, bir kök sap haline gelen yersiz uçurulmuşan kaçış çizgileri olan bir e, harita silerin uçan harita zamanı geldi yer değişti yani kök sapın köklü hali ile ağacın e, yerden kökleri kaçırılmış hali bir dönüşebiliyor yani. Sürekli bir şekilde dönüşen, devingenlik halinde, hareket halindeki, onun için de değişik hızlar söz konusu. Onun için de, sürekli bir şekilde hareket eden bir düşünce var karşımızda. Onun için megastap, insan birey de onun için megastap sürekli değişen bir şey Onun için de arzudan bahsederken siyasi yandan da e, kimi zaman devirin, kimi zaman e, faşizm istiyor insan. Anım sattığı bir şey aslında o anıksan e, yasa kuruluyor. Yani orada bir yapı kuruluyor. Çok... Şimdi aslında e, söylediğiniz de o end of, sonu, bir şey, günümüzün çok sıklıkla e, nükteyle birazcık güldüğü bir şey. Menseketin sonu, sanatın sonu vesaire. Yani e, tarihin sonu veyahut, evet yani Siyaset sosyolojisi veya e, sosyoloji, sonlar başına e, eskitojisi yapmaya e, son 20 yıldır belki, e, alıştı ama e, biliyorsunuz o son meselesi ne gelecek felsefenin günü, e, e, onun e, Kojek tarafından yorumu özellikle e, siyasi alanı uluslararası işler alanında e, çok sıkıtlı. Okunan ve okuyamadan yapmış olduğu tarihin sonu meselesi Ama e, hiçbir şeyin sonuna gelmiyor tabi ki Yani e, o sonlar e, dediğiniz şey Ne başı var ne sonu her şey orkadadır diyen bir filozof için pek e, uygun düşmüyor Yoros'un e, felsefi bakışı anlamında söylüyor e, bir de tabi kopyalama iş, eğilme harita yapmakla sonuçta aynı şey değil çizgilerle bir şey oluşturmak tam çok olucuz olmak Şimdi hayvanlar arasındaki o sizin söylemiş olduğunuz koza, tilebek, kurt yahutta da Dönöz'ün vermiş olduğu örnekte Dönöz'ün bir bakteri vermiş olduğu örnekte ee, bal arısı ve bir orkide yani birbirlerini böleleyen iki tane hayvan ee, biri biri olurken bir öbür olmaya başladığında hiçbir zaten kendisi olmuyor dolayısıyla oluş denen şey taklit üzerine yani kopya üzerine yapılan bir şey değil mesela i̇şte kadın oluş diye bir kavram var değil mi kadın oluş ...kadın gibi erkeğin davranması demek değil. Yani kadın taklidi yapmak değil. Hayvan oluş, hayvan taklidi yapmak değil. O anlamda e, vermiş olduğunuz bu var hep şey. E, Örneği, e, evet belki postmodern edemiyata yakındır, e, bugünkü e, eklektik düşünceye yakındır... E, mimarinin bugünkü Grek, Roma, e, ortaçağı vesaire günler şey mimarisinde olduğu gibi bir bütünlük oluşturmak istedim falan ama bu düşüncede oluş felsefesinde, olay felsefesinde bu varlık bir şeyin çok fazlaleri yok. Yani tam da oluş asla taklit değildir, gerçekte adil de olsa ne bir modeli, edit bir yapmaya benzeyen bir şeydir. Yani, oluştuğun ne sorusu, oluşmak, yani hayvan mı oluyorsun, tadına mı oluyorsun? Yani bizim buradaki nüktesi içinde aptalca bir soru. Yani taklit ettiğinde, olmak ise değil. Çünkü, olmak değil oluş. Yani prezident, pardon prezident diyorum, başkanışlara böyle, kendinden bir fahişeyi dünyayı kurtarması, kadın gibi olması, travestisman hareketi oluş değil. Kadın gibi olmak, efemini olmak, kadın gibi olmak, hayvan gibi bağırmak, tasarlanmak değil aslında. Ne tasarlanmak ne de taklit etmek. Yani istediği, iste benzemek değil, kapmak ve paralel olmayan bir olduğu zaman tık bu, bu, karş bu onun karşıtı budur. Şeye içine giriyorsunuz. İkili karşı düşüncesinin içine giriyorsunuz. ki burada kaçılan en büyük şey diyalektikteki a ile b arasındaki bir zıttık arasındaki yahut erkek kadın beyaz siyah doğa toplum insan doğa vesaire gibi en başta da söylemiş gibi bu ikili Karşıtlıklardan çıkabilmek düşünce.